Enbiyanın babası, Nebiler Nebi'sinin bana benziyordu diye tevkin ve tepcil etti. Halilül Rahman. Ve la aqafu ma tuşnikuna bihi şeyen, illa enşâr Rabbî. Ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden endişe edici korkucu değilim. Rabbimin dilediği şeyden endişe eder ve korkarım. Hakkımda verdiği vereceği fena hükümden endişe ederim bir manası şudur: bütün alem bela olsa, musibet olsa bir çember gibi çebecevre beni için alsa, diri etmem ve endişe etmem. Hakkımda ve hakkınızda Allah'ın takdirinden endişe ederim. Meşiei ilahi esastır. O konuştuğu zaman her şey süküt eder. Allah dilerse, Kaliilur rahmanını ateşin içinde dayonu berdül selam yaparak emniyete alır. Halimullah "Sataciduni inshaallah sabiran ve la a'si laka Hızırla mülakatında ve müşaveresinde "İnşallah beni sabredenlerden bulursun ve işinde sana isyan ediyor görmezsin." demek suretiyle işi meş'at ilahiyeye havale etmektedir. Kerim ibn Kerim olan Zebihullah Allah'ın halili kendisini kesmeye götürürken, babacığım inşaAllah beni sabredenlerden bulursun. Sabır sineye basılan ateşini bir şey, dayanabilir miyim dayanamaz mıyım? Onun için bir kimse Resul-i Ekrem'in yanında, hasen derecede bir hadisi şerifte, Allah'ın bana sabır ver dediği zaman Allah Resulü hazır ol belalara buyurmuştu. Sabır istiyorsun. Sabır bela karşısında kulun iç alemidir. İç duygusu ve düşüncesi mukavemet gücüdür. Sen sabır isterken bela istiyorsun demektir. Zebihullah Seteciduni inşaallahu Sabirin. Başa gelen bu ateşin şey karşısında beni hadiseye göğüs geriyor bulacaksın babacığım. Tereddüt etmeden ifal ma tu'mer. Allah'ın sana emrettiği şeyi harfiyen yerine getirir diyor. Kimi karıştırırsanız karıştırınız. Nebiler silsilesi içinde meşiyetin gergef işlenir gibi ele alındığını ve işlendiğini görürsünüz. Nebileri Allah talim etmiş. Meşiyet her şeydir ve esastır. Meşiyeti kabul etmemem Allah'ın rububiyetinde şerik kabul etme demektir. Bir kısım icraatı Allah'tan gayriye verme demektir. Bu mevzuda daha derin tavzih sadedinde Ahmed bin Hanbel Hazreti Ayşe'nin ana bir kardeşi Tufeil'den şu hadisi nakletmektedir. Tufeil rüyasında gördü. Kalabalık bir cemaat gördü yanlarına sokuldu. "Gittim diyor yanlarına." "Dedim siz kimsiniz?" Dediler ki biz Yahudi cemaatiz. Onlara dendim ki ne güzel cemaatsiniz. Hadis'te güzel sözü yok ama siyaktan öyle anlaşılıyor. Ne güzel cemaatsınız siz, keşke üzeyir Allah'ın oğlu demeseniz. Üzeyr Allah'ın oğlu dediğiniz için işi batırıyorsunuz, kirletiyorsunuz, telvis ediyorsunuz. Allah'ın eşi menendi yoktur, zıddı niddi yoktur. O lemyelid ve lemyuletle kendisini bize anlatıyor, ne doğmuş ne de doğrulmuştur. Ne babası vardır onun, ne de kimseye baba olmuştur. Keşke üzeyir Allah'ın oğludur demeseniz. Ne diyor Yahudiler? Sizde ne güzel cemaatsiniz. Keşke inşaallahu ve şa'en Muhammed demeseniz. Siz de diyorsunuz ki kendi aranızda, Allah ve Muhammed dilerse sallallahu aleyhi ve sellem, halbuki meşriyet Allah'a aittir. Siz şirk koşuyorsunuz farkına varmadan diyor ki Tüfeil ayrı bir cemaate gittim. Sordum siz kimsiniz dediler Nasar'a. Dedim ne güzel cemaatsiniz keşke Mesih Allah'ın oğlu demeseniz. Aynen döndü onlar da bize dediler ki siz de ne güzel cemaatsiniz ama inşaallahu ve şa'e Muhammed demeseniz keşke. Sonra uyandım. Geldim Hazreti Ayşe'ye naklettim. Anne bir kardeşi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme mesele intikal ettim. Resul-i Ekrem bana sordu, kimseye naklettim mettim dedim ya Resulallah. Sonra emretti, halk toplandı. Cemaate hutbe okudu. Hamd ve senadan sonra şöyle dedim. Cemaat bir söz söylüyorsunuz ki aranızda şimdiye kadar edep ve hayam bunu men etmeye mani oldum. Sıkıldım böyle demeyin diyeyim size, utandım demeniz. Sizin dediğiniz şey beni mesul etmez. Bundan ötürü Allah beni muakaze etmez. Fakat sizin için iyi değildir bu. Böyle demeyin. Belkulu, mâ şâallâhu vahdâ lâ şerîkâle Deyin ki Allah dilerse ki onun eş ortağı yoktur. Sadece o dilerse başkası değil. Beyhaki şu şekilde ve bir ilave ile ifade ediyor bunu. Birisi Resul i Ekrem aleyhissalâtu İnşaallahu veşîde ya Muhammed, Allah ve sen dilersen'' Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ''lâ tekûl Belkulu ''belkûl inşâallâhu vahde'' Öyle demeyin, belki deyin ki sadece Allah dilerse meşâet Allah'a aittir. Buhari ve Müslim'de gördüğümüz bir hadis-i şerifte hutbe okurken, Allah ve Resulullah isterse sözüne karşı sen ne fena hatipsin ki Resulullah Allah'a şeri koşuyorsun buyurdu. İşte Resul Ekrem sallâhu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarruf dairesi içinde böyle bir tevhid anlayışına sahipti. Öyle bir tevhid anlayışına sahipti ki biz ibadet ederiz, dua ederiz, el açar yalvarırız fakat netice sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Dilerse yapar, dilerse yapmaz. Nitekim yine Buhari ve Müslüm'de şunu görüyoruz. En çok okuduğu dualardandır Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ya mukallibel <Peygamber> kulûb sabit <'in> kalbi ala dinik. Ey kalpler evirip çeviren Allah'ım, kalbimi din üzerinde sabit kıl buyuruyor. Kalbimi din üzerinde sabit kıl. Hadisi Enes rivayet ettiğinde değişik şekilde, Ümmü Seleme rivayet ettiği şey yerde değişik şekilde rivayet ediliyor. Ümmü Seleme ya Resulullah ne çok bu duayı söylüyorsun. Veya Hazreti Ayşe başka bir rivayette ne çok bu duayı diyorsun diyorlar. Allah Resulü bir rivayette El <gülüyor> <gülüyor> kalbu beyne isbayn min asabi'r Rahman, yuqallibu keyfe yasha. Kalp Allah'ın elindedir. Allah'ın iki parmağı arasındadır. nasılsa, Onu istediği tarafa çevirmektedir. Enes'in rivayetinde ise: "Kulubul aibat, beyne isbeyin, min asabir <gülüyor> Rahman, inşa aqamah ve inşa Kalp Allah'ın iki parmağı veya bütün kalpler Allah'ın eli ve parmakları arasındadır. Dilediğini düz tutar, dilediğini de kaydırır. Rabbena la tuzi kulubena badi tadi وهب لنا من لدنك رحمه انك Kalplerimizi rahatsız olmasını düşündüğü şey üzerinde rasip ve sabit kılsın. Kalplerimizi din üzerinde din yolu üzerinde sabit kılsın. Bu mefhari mevcudat efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dilden düşürmediği bir dizeban ettiği bir duadır. Okuduğum ayet Allah'ın bize talim buyurduğu bir duadır. Kalplerin kayışı veya dosdoğru duruşu karşısında Mevlai i müteal kalplerimizi kaydırmasın, bizi İslam yolundan inhirâf ettirmesin. Bütün bu dualar ne istiyor acaba, ne ifade ediyor? رَبَّنَا اَتِنَا dünya derken ne diyoruz? Bize dünyada hasene ver, ahirette hasene ver. Bizi mağfiret eyle annemizi, babamızı mağfiret eyle mahalinde olan رَبَّنَا اَغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ derken ne diyoruz acaba? Allahümme inni as'alükel <gülüyor> affa vel afiyete derken ne diyoruz acaba? Rabbicalni cealni mukîma salati ve min zürriyeti derken ne diyoruz acaba? Rabbena cealna lilmuttakine imama derken ne diyoruz acaba? Bütün bunlarla meşeet ilahinin lehimize tecelli etmesini, eltaf ilahinin lehimize zuhur etmesini Allah'tan istiyoruz. Allah hakkımızda kendisini hoşnut edecek, bizi de mesrur kılacak hükümde bulunsun diyoruz. Vacibül vücud ve tekaddes hazretleri bizi hizdana maruz bırakmasın inşallah. Emir ve halk Allah'a aittir. Ela lehu'l halku vel emr. Dikkat edin, yaratan Allah'tır, hükmü veren de Allah'tır. Ferman eden Allah'tır. İşi başta planlayan Allah'tır, yaratan yine Allah'tır ferman ediyor. Ama dikkat edin, Allah'ın emri iki şekildedir. Yorucu, yorucu bir mevzu. Avamca bir edayla, bir ifadeyle, itikadınız etrafında bir şeyler çerçevelemeye çalışıyorum. Yorucu bir mevzu, fakat dikkat ve teemmürle çok şey anlayacaksınız. Emir ikiye ayrılır. Emri kevni, cebri, kaderi veya takdiri, emri şer'i ve dini. Allah'ın iki şekilde emri vardır. Bu emirlerden bir tanesi, şu kevn-ü fesatta görünüz ve tamamen kaderidir ve cebri'dir. Bunun üstesinden gelemeyiz, buna mukabele edemeyiz, buna karşı iradeler karşı koyamaz. O diler, yaratır, malikül mülk olarak onun her safasında kendisini gösterir. Ve mülkünde tasarrufuyla dilimizi ve elimizi bağlar. Emri tekvini ve emri kaderidir. Bir diğer husus ise emri dini ve şeridir. Allah o noktada bize emirler verir. Meseleyi bu açıdan ele alınca Kur'an-ı Muğzul beyanın birbirine zıt gibi görünen pek çok şeylerini rahatlıkla anlamış olacağız Allah'ın tevfikiyle. Bir kısım emirler vardır ki, Allah Celle Celaluhu ayatı tekviniyeye emir vermiştir onları. Bir kısım emirler de vardır ki, Allah Celle Celaluhu irademizi nazara vererek ve nazara alarak bize emir vermiştir. Ama dikkat edin, Allah Celle Celaluhu hem meşriyetinin hem de emri-i şer'isinin yani meşriyetinin ayatı tekviniyeye taalluku hem de şeriata taalluku noktasında hem hoşnuttur hem de meşiatı taluk taalluk etmiştir. Yapılan şey, meydana gelen şey Allah'ın da sevimli bir iş olur. Melaikenin, peygamberlerin ve mümin kulların işleri gibi. Hem Allah emretmiştir hem de meşiatı o istikamette tecelli etmiştir. Öyle işler vardır ki içinde meşiat vardır. Fakat Allah'ın rızası ve muhabbeti yoktur küfür, isyan, tuğyan, fıskı, fücuru bu cümlede müteala ederiz. Binaenaleyh bunda meşiyet vardır ve fakat Allah hoşnut değildir. Onun için Allah kulları hakkında küfre razı değildir. Hiçbir kulun küfrünü istemez. Halbuki küfrü yaratan da Allah'tır Celle Celaluhu. Meşiyeti taalluk eder ama fakat razı değildir ve hoşnut değildir. La yuhibbu'l fesad, fesadı sevmez. Yaratır ama fesadı sevmez. Çünkü fesadı siz seviyorsunuz. Sizin nefsiniz arz ediyor. Ve binaen Ali, birbirine zıt gibi görünen şu iki ayeti bu hususta teelif etme imkanını buluruz. Ve iza eradna en uhlike qaryatan amarna mutrafiha fefasaku fiha fa hakka leha'l kavl. Allahum biz bir kariyeyi, bir beldeyi, bir memleketi, bir şehri, bir medeniyeti helak etmek istediğimiz zaman Allah ferman ediyor. Bir aileyi, bir ferdi, bir cemaati, bir beldeyi, bir medeniyeti yekün medeniyetleri helak etmek istediğimiz zaman. Ve iza eradna an nehlika qaryatan amarna Sefihlerini Safihlerini emrederiz. Fafsaqu fiha fa hakka aleha'l kavl. Feska sefihlerini emrederiz. Ceba bireyi onlara musallat ederiz. Şeytana rahmet okutturan firavunları başlarına getiririz. Ağızlarındaki lokmaları alır yer onlar üzerinde hüküm keserler. Onlar tarafından başlara yükselir, omuzlarda taht kurarlar. Fakat aynı zamanda onların iradelerini ve isteklerini hiç ayarlar. Din ve diyanetlerini kulak arkasına atarlar. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْنُّهْ لِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Mütreplerini emrederiz. Sefahat-ı edilmişlerine, bütün devirlere rahmet okuturacak ferahine ve cebabireyi onlara musallat ederiz. Allah'ın sevmediği kirli alın taşıyanları, haslı vicdan taşıyanları, onlara musallat ederim. Emrederim musallat olurlar. وإذا اردنا ان نهلك قريه امرنا artık o kariye helak olmuş demektir o medeniyet bitmiş demektir tabakatı beşer çapında insanlığın işi sona ermiş demektir helak ederiz emri tekvini. bu emri tekvinidir Emri şer'i değildir kitabında Allah kimseye içki içtirmez inna allaha la ya'muru bil fahsya diğer ayet Allah foshiyatla emretmiyor. Evvelki ayette feskaya emre diyor, içki için deftün belek çalın, davuzdurnayla halkın karşısına çıkın, halka eğlence ve sefaata zorlayın, mahvedin onları emrederiz. Diğer ayette de diyor, inna Allah la yamru bil fahsha. Allah foshiyat emretmez. Telif ederiz bunu. Bu telif olur böylece. Evvelkisi ayeti tekniyeye ait bir şeydir. Meshyeti ilahi, takdiri ve cebri şekilde tecelli etmektedir. Siz bozulursanız, inna Allah halâyü gayiru meb hatta yu gayiru meb anputim. İçiniz bozulursa, içiniz kararırsa, ruh dünyanızın semasının yıldızları dökülürse, i̇çtimai taliinizin yıldızarı da dökülür. Kaderiniz makus hale gelir, millet olarak derbeder olursunuz, bu değişmeyen Allah'ın kanunudur. Biz hayatı tekviniyeye böyle emrederiz, idamınıza ferman keser buyuruyoruz. Beri tarafta da diyor ki, وَلَا يَأْمُرُوا بِالْفَحْشَةِ Meşiyeti ilahi taalluk ediyor, emri dini ve şer'i, zinhar fuhşiyat işlemeyiniz, zina etmeyiniz, adam öldürmeyiniz, hırsızlık yapmayınız, ubudiyeti terk etmeyiniz Allah karşısından ayrılmayınız bunlar da Allah'ın emri ama neşyetin bu noktaya taalluku alakası doğrudan doğruya şer'i ve dinidir kendi kendine bir araya gelmiş ve tealif edilmiş olur yanlış anlamamak lazım onun için cebri meseleyi anlayamamış davallı Allah dilerse iddial eder dilerse hidayete erdirir ama ne zaman, nasıl, mesele nasıl oluyor? Hayat-ı tekviniyedeki hükmü, emri dini ve şer'iye karıştırmak suretiyle zavallı iradeyi nef ve inkar etmiş. Beşerin kesmine gözünü ve kulağını kapamış, yanlış bir hüküm çıkarmış, beşeri de baştan çıkarmış ve idlan etmiş. Öbür tarafta gözünü iradeye diken, beşer iradesinden başka bir şey görmeyen mutezile ise insan kendi işini kendi yaratır. Zamanımızın adamlarının dediği gibi falan falanı yarattı filan da filanı yarattı bağışlarsanız söyleyeyim falan da halt etti filan da halt etti yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. yap Allah ma yeshawu yurid Allah Celle Celaluhu dilediğini, meşiyet ve iradesi taluk ettiği şeyi yapmakta meydana getirmektedir. Femen yuridillahu an yehdiyahu yeshrah sadrahu lillislam. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ سَدَقَ Allah kimin hidayetini murat buyuruyorsa femen yuridillahu en yehdiyehu yeshrah sadrahu lilislam göğsünü İslamiyete karşı açacaktır. Burada biraz da belki mesele izama götürüyor mahiyete bir şey diyeceğim size. O kadar beyin görüyoruz ki bunun, imanın, teslimiyetin, Allah'a inkiyat etmenin, gönüllere o kadar tatlı huzur getirmesi bahis mevzu olduğu bu devirde, huzur ve itminanın kaynağı tamamen iman olduğu anlaşıldığı bu devirde, bir kısım bükülmeyen bellerin, bükülmeyen boyunların hala temerrüt içinde bulunmuş olmaları gösteriyor ki, Allah layık görmemiş, hidayeti erdirmemiş, kalplerine inşirah vermemiş. Femen يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ <الْإِسْلَم> İslam'a karşı göğüslerine inşirah verecektir. İslam'ı duydukları zaman işleri açılacak ve şevkle içine girecek, tatlı bir neşve içinde İslam'a ait şeyleri yaşayacaklardır. Femen yürüd en yudillahu يَجْعَلْ sadrahu دَيِّقًا حَرَجَىٰ Kimin de talâletin Allah Murat buyurmuş da sinersini sıkacak kalbini dar hale getirecek bunalmış gibi bir hüviyet ona verecek imanden diyan gözleri dönecek bakışları bulanacak kalbi daralacak canı çıkıyor gibi bir hal alacak. Səmen yürüdün yudillahu yacarın sadrahu tayikan haraca. Görüyorsunuz değil mi kafirlerin haline baktığınız zaman. Kur'an'ın vayetinin nasıl tablolaştığını görüyorsunuz. İman etme, ölüme gitme gibi onlar nazarından. Çağ dışı falan filan lafları kendi kendilerini aldatmak için uydurdukları sloganlar bunlar. Nasıl zor geliyor? Nasıl kıtlakları sıkılıyor? Nasıl behimi hisle hüviyetleriyle görünmek için çeşitli bahanelere başvuruyorlar? Menşiyeti ilahi esastır. Küçük bir liyakat, Küçük bir insanlık, sinede Allah'tan gelenlere makez olabilecek küçük bir şeffafiyet, Allah'ın tevfik ve inayetiyle meşietin lehimizde tecellisine vesile olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri tab'u, kuful ve hatimden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Kalplerimize inşirah versin. Dayık ve haraca maruz kalanlardan maktuminden, maklufinden eylemesin bizleri inşallah bu hususu bitiremediğim için bitiririm zannediyordum bir ders daha bu vadide size arz etmeyi düşünüyorum inşallah çok uzun boylu üzerinde durmayı tasarladım fakat mevsimin müsaadesizliğiyle üzerine basa basa geçmeye sonra karar verdiğim bu hususu icmali mahiyette takdimle bu dahi bitirmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Acıb-ı ve Tekaddes Hazretleri beni yanlış konuşmadan sizi de yanlış anlamadan mahsum ve mahfuz buyursun. İradeyi inkar eden cebriyeden olmadan ve her şeyi iradeye verip Allah'ın yaratmasını nefyeden kaderiyeden olmadan Allah bizi mahsum ve mahfuz buyursun. Sırat-ı müstakim erbabı Ma an aleyhi ve ashab sözüyle serfiraz, ehl-i sünnet vel cemaatin yolunu Allah bizler hidayet eylesin. İllahi teâlâ Fatiha. Muhterem Müslümanlar, ürade ve meşriyet muazenetinin kavlandığı devirlerde, anlaşıldığı zamanlarda muazeneli cemaatler, insanlık için muazene unsuru olabilmişlerdir. Bu vadiden muazene bozulunca, beşer bu vadide muazeneyi kaçırınca, muazene unsuru olması beklenen cemaatler, muazene unsuru olamaz hale gelmişlerdir. İnsan kendi kendini nasih Allah'ın verdiği şeyleri kabul etme, itiraf etme, söylemeyi onun verdiği nimetleri söyleme babından, tahsis nimet olarak söyleyerek, kabullenecek ve izan Fakat bunun yanında katkiyen bilecek ki, işleri yapan, eden, çatan, muvaffakiyet veren veya mağlubiyeti yaratan sadece ve sadece Allah'tır, devlet Bu anlayıştır ki, kırık, döküklüğe ve çevirmiş, bu anlayıştır ki kırık kötülerin elinden tutmuş, onları başkara tac yapmış. Bu anlayıştır ki en ölü ruhlarda en canlı milletleri yaratmış. Bu anlayıştır ki geceyi gündüz sarmış. Bu anlayış insanlığın çok karanlık olduğu bir devirde cennet azap bir bahar meydana getirmiştir. Rasul Aksan sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kendisine talim ettiği muvazene, muvazene aletleri, muvazene ölçüleriyle zuhur ettiği zaman, İnsanlık canavarlardan daha canavar, vahşilerden daha vahşiydi. Diğer zamlığı o cemaatin içinde düşünmek mümkün değildi. Kocam mı kocam, beddin mi beddin, karamsar mı karamsar, bütün insanlık. İnsanlık adına... İnsanlığın ayakta durması, yaşaması adına, onu ayağı kaldırma adına ne varsa hepsi yıkılmış Bu onun yerine yıkışı ne varsa hepsi hüküm sermayedir. İşte böyle bir devirde Resulü Aleyhisselatollahu aleyhi ve sellem zuhur et. Değil bir cemaat kurmak, cemaatlerin başına sarıp sarıp bir vahdet temin etmek, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَهُ نُمَّةً وَاحِلَةً جُسْرُونَ تَعْقُفَ اتْتِرِمَكَ bir milleti vahide meydana getirmek, bütün milletler o milleti vahidenin gölgesi ve zırhı altında şekillendirmek, biçimlendirmek, iki kişiyi bir araya getirmek, iki kişiden müteşekkir bir vahdet kurmak dahi mümkün değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiği dönemlerde Kuteir gibi, o gibi, muaz gibi bu asvakaların silip sütürüp götürdüğü, canavarca birbirlerine düştü, kimseler yıkılmış gitmiş, arkada bir sürü kin, vahşet ve denaat bırakmıştır. Bunun bir yönü rahmettir. Bu yaşlı insanlar, evs ve hazrecin yaşlıları, bu asvakaların kahramanları, Birbirlerini yayıp durdukları bir dönemde Resul-i Ekrem Olya etseydi ona karşı da mukabele edeceklerdi. Kader silip süpürüp götürmüştü, Küfrü içinde rüsuh bulmuştu insanları. Onların yerine teri taze çocuklarını bırakmıştı. Ama bunları bir araya getirmek, bir vahdet teşkil etmek mümkün değildi. İşte bir minnet sadetinde Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Bunu anlatırken meşihet ilahiye dikkatinizi çekiyor. Aranızdaki istıraktan şikayet ediyorsanız, Hasan'ın parçalanmasından şikayette bulunuyorsanız, cemaatteki teşeddüte aradan şikayet ediyorsanız, bunu giderecek yalnız ve yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Hüseyd bin Hudeyr ile Sa'd İbni Ubade'yi bir araya getirmek mümkün değildi. Eşhel oğullarıyla Sa'd İbni Muaz'ı bir araya getirmek mümkün değildi. Bunlar birbirlerine canavar gibi bakıyor, bir canavarın yaptığı muameleyi yapıyorlardı. Kur'an minnetini ifade ediyor, o Allah ki kendi yardımıyla sizi teyit etti, o Allah ki Habibi Zişan'ı müminlerle seni teyit etti, onların arasını telif buyurdu. Yeryüzü altın ve gümüş olsaydı, dağıtsaydın tehlif edemezdin kalpleri. Allah'tır ki insanların arasını tehlif etti kardeşlik meydana getirdi. O diledi de oldu. Kalplerinize mürüvvet verdi. İnsanlık duygusu verdi, anlayış verdi, incelik verdi, vahdette temin ve tesis etti. Bırakın boş kavgaları, bırakın bağlayacağım diye ayrı ayrı koparmalara vesile olmaları. Kalplerinizi Allah'a tevcih edin, Allah'a imanı pekiştirmeye çalışın, Allah'a sağlam tevcih edin, içinindeki güllü kışı edin, Kaderi te'lif edecek Allah'tır Celle Celaluhu. Nice nadanlar görürsünüz. Nice nevzuhur cemaatleri temsil eden nadanlar görürsünüz. Hepsi erken kalkışında cemaatlerin üzerinde yeni cemaatler teşkil etmek sevdasıyla zuhur etmiş nevzuhur temsilcilerdir. Hepsi bu parça parça oluşa son vermek için zuhur etmiştir. Hepsi bu iftiraka bir son vermek, bir vahdet temin ve tesis etmek için zuhur etmiştir. Hepsi çiz perdeden konuşmakta, hepsi bala hükümler kesmektedir. Hepsi Allah'a ait ahkamı kendi nefsine izafe etmektedir. Ben yapacak, ben edeceğim, tazeliğimle, teravetimle, gönüllerde meydana getireceğim, dalgalanmakla vahdeti ben temin edeceğim diye. Ortaya atılan nice fikirde ve akidede müşrikler vardır. İslam adına tehlifçi hüviyyette zuhur etmiş şu garipler, cihanının ve dünyasının garip mahlukları. Çok basit bir şey vardır yapılması gereken. Onu yapacakları yerde çok sert ve ketin yollara sapmışlardır. Şeriat ve sahibi şeriatı bilmediklerinden. Allah'ı ve Allah'ın ahkamı bilemediklerinden bıraktılar birleştirme ameliyatını, o Allah'a ait bir iştir. Bıraksınlar insanları bir araya getirme sevdasını, o Allah'a ait bir iştir. Dışları ile içleri arasında vahset kurmaya baktılar. İç dış bütünlüğüne varmaya baktılar. nifaktan kurtulmaya baksınlar, alem içinde nasıllar, gecenin karanlığında öyle olmaya çalışsınlar, gecenin siyah zülüpleri üzerinde bin feryat emekleyen insanlar haline gelsinler. Kalpleri Allah tehlif edecektir. O vahşet devrine Allah böyle son verdi. Vahşet devrine son verişini minnet olarak resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Zahâbe-i yüzüne vurdu Allah Celle Celaluhu. Yeryüzü hazine olsaydı infak etseydin kalpleri teelif edemeyecektin. Mümkün değildi. Kılıçların kınına girdiği tek gün yoktu. Semada kılıçların kavis çizmediği tek gün yoktu. Yüzlerce insanın ölmediği tek sene yoktu. Bununla beraber bakın nasıl vahdet meydana getirdi Allah. Nasıl teelif etti aralarını Allah Celle Celaluhu. Resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem onların arasını telif etmek için muhakkak ki gayret sarf etti. Ama bu gayret, birleştirici unsurları kalplerinde taakuk ettirme istikametinde oldu. Diğer gamlık fikrini verdi, Allah da fani olma fikrini verdi, şu dünyanın bir işe yaramadığı fikrini verdi, dünya ve mafihaya gönül bağlamama esasını verdi. Makam sevgası Hübbuca hissini verdi kalplerinden. O hale geldiler ki, bin dinlediğiniz şey, aralarında kardeşlik kurdu. Hazreti Hamza'yı birisiyle kardeş yaptı, Ali'yi birisiyle kardeş yaptı, Ömer'i birisiyle kardeş yaptı, Ebu Vekir'i birisiyle kardeş yaptı, Sa'd ibn-i Abdurrahman bin Avf ile kardeş yaptı. Bili Mekke'nin peçesini Berrak simasında taşıyan, öbürü Medine'nin nuruyla münevver bir vecih taşıyan iki şerefli sahabi. Biri Uhud'da Allah Resulü'nün uğrunda şehit olacak, yüzünü Uhud'a doğru çevirecek, kendisinden durumu soran Muhammed i̇bn Mesleme'ye Allah'a kasem ederim ki Uhud'un verasından burcu burcu cennetin kokusu geliyor diyen Sa'd Rebi. Resul-ü Ekrem'e selam söyle, Uhud'un verasından cennetin kokusunu duyuyorum. Cemaatime de selam söyle, bütün Ansar'a selam söyle, Ramak canları kaldığı müddetçe Resul-ü Ekrem'e bir zarar gelirse Allah onları affetmez, bunu da onlara duyurdu. Ve gidiyor bu gözyaşartıcı tabloyu Resul-ü Ekrem'e naslediyordu. Öbürü de Uhud'da, Kaybettiği bir uzvunu hayatının sonuna kadar halka gösterip iftihar eden Abdurrahman bin Avd idi. Mekke'de her şeyini bırakmış, Medine'ye hicret etmişti. İki şanlı, başı evvel et tepesi kadar yüce ve dumanlı bu iki sahabeyi bir araya getirmiş bağlamıştı. Nasıl diğer gamlık duygu ve düşüncesini içlerine koymuş idiyse bilemiyoruz. Öyle bir hale gelmişlerdi ki, bir evin iki odasının birinde muhacir, birinde Ansar oturuyordu. Bir hücresinde onun kadınları, bir hücresinde çocukları oturuyordu. Ve bir gün muhacir kardeşinin elinden tuttu. Bu şerefli Sa'di, Sa'd ibni muhacir kardeşinin elinden tuttu. İki hanımının bulunduğu hücreye götürdü. Elini kaldırdı ve hanımlarını gösterdi. Kardeşim dedi, şu gördüklerim benim hanımlarımdır, bunlardan bir tanesini beğen ve intihab et. Ben de Allah için tatlik edeyim, İddetini beklesin sen evleniver. Zira Allah ve Resulullah yolunda sen her şeyini terk ettin buraya geldin, sahipsin kaldın. Bana da bunu yapmak düşer, öbürü kendisine yakışanı yapacaktır. Kardeşim, senin hanımlarında malınla mülkünde sana mübarek olsun, yümrüne Allah kadar sana tattırsın, sen bana bir ip ver ve pazarın yolunu göster, hammallık yapıp hayatını kazanmasını bilirim ben diyecektir. Birbirini yiyen cemaate bu diyar gamlığı kazandırmıştı. Dünya ve mafya rahatlıkla tebilebiliyor ve ayakların altına alınabiliyordu birbirine zıt iki cemaat, gece gündüz gibidir buz ve ateş gibi iki cemaat, birbirlerini gördükleri zaman birbirine giren iki cemaat, hele Mekkeli hiç affetmeyen, hele Mekkeli'yle hiç anlaşmayı düşünmeyen Medine cemaati, öylesine iç içe girmiş, kaynamış, Resul Ekrem'in potasında erimiş ve yok olmuşlardı ki, mazi yazarları şu tabloyu bize naklediyorlar. Resul-ü Ekrem hicretin ilk senelerinde, saadet mescidinde, saadet aslında, saadet insanı olarak, saadet kamz eden içinde oturuyordu. Bir aralık mazilli kiram içeriye girdiler. Nurani bir cemaat, İki sene evvel Mekke'de aile efradını terk eden cemaattı. Henüz maddi perişaniyet ısıtlarından atamamış, muhacir kardeşlerinin bahçe bahçelerinde hayat mücadelesi veriyor, onların evlerinde ve icmelerinde yaşıyor, Müslümanlık için can siberane kavgalarını yapmaya çalışıyorlar. İçeri giremiş cemaat muhacirin ikramdı. Allah'ım, Bizi onlara bağlılık içinde yaşat, onlar gibi yaşat, onlar gibi öldün, onlar gibi hal ve resmi kırdılar, yakışır temennayı çektiler, selam durup Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda ferman beklediler. Ne istiyorsunuz? Ya Resulallah, Ansar kardeşlerimizin yaptığı iyilikler karşısında, Yaptıkları cemileler, atiyeler karşısında mahcup olur hale geldik. Ya Allah, biz Allah ve Resulullah için mi hicret ettik, yoksa Ansar kardeşlerimizin yardımına mı sarılmak, onlar da bir görmek için mi hicret ettik? Ya Resulallah bizi bu bardan kurtar! Ya Allah konuş kardeşlerimize, müsaade etsinler, evlerinde yatmada bizi bağışlasınlar, Bağ ve bahçelerinde onlarla beraber olmak hususunda bizi bağışlasınlar, hayat mücadelesini kendi kendimize verelim, bu minnetten kurtulalım. Senin için yaptığınız şeyi dünyada yayıp bitirmiş olmayayım ya Rasûlallah. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَةَ tokadını yemeyelim ya Rasûlallah. Bütün iyilikleri dünyada bitirmeyelim ya Rasûlallah. Rasul i Ekrem ulak gönderdi, yığın amsar Ansar mescidine de toplanmaya başladılar. Ne ferman dinleyeceklerini bilemiyorlardı, bir beşaret için çağrıldıklarını zannediyorlardı. Halbuki onların kalbini kırmış, başında şimşekler çakıyor gibi bir hadise olmuştu. Bakın ki macir kardeşleriniz ne istiyorlar. Diyorlar canlar kardeşlerimizi bağışlatılmaz. Evlerinden çıkalım. Dağ ve bahçelerini terk edelim. Başımızın çaresine bakalım. Bize yardım eden kardeşlerimize gayri var olmayalım. Bir cenbiye beyninden vurulmuş gibi cami lerdeye getirir gibi bir inilti duyuldu. Hayır ya Resulallah. budu yapma ya Resulallah. Allah ve Resulullah için Yurtla yuvasını terk eden cemaate hizmetten bizi mahrum bırakma ya Rabbi Allah. Resul ekem dönüyor durumu muhacir kardeşler anlatıyordu, Onlar ayrılmak ister, Ansar bir türlü ayrılmak istemez. Sırtlan gibi birbirini yiyen ne hale gelmişti. Law en faksema fil ardı cemian. Law en faksema fil ardı cemian ma alefte beyne kulubihim. وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ نَعْمْ يَا اِلٰهَ الْعَالَمِينَ Kalpleri eden sensin, vahşeti izale eden sensin, gönüllere ünsiyet ve ünfet veren sensin. Nefret içinde çırpınan gönüllerimize ünsiyet ihsan eyle. Nefretle birbirine bakan bu cemaatin kalplerini terif eyle. Her gün yetgenin el-duhur bir hadiseyle karşı karşıya kalan, ve her gün yepyeni dağlarla yeni çıkışlarla, yepyeni fitnelere seberiyet veren bu cemaatin kalbini tehlif eyle. Kalpleri eden sensin, sevdiren sensin, meşi'et senin ve irade senin, her şey senin elinde. Biz bitmiş insanlar, bitmeye yaklaştığımız bu dönemde, bitişin arefesinde, bir kere dik daha şu mübarek aylarda, miras gecesinin omuzlarımıza ayak bastığı hengamda, Habib'in rahmetine dudaklarını gezdirdiği anda senden biliyor ve dileniyoruz. Bundan öte gayrı bizi artık şaniyet içinde bırakma, bizlere emr-ü eman ihsan eyle. gerçek ihsaniyeti ve insaniyetimizlere duyur, bizleri insanlık temasına ilahe eyle ilahel âlemîn, lev'en fâk sema fil ârdî مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Cihanı sarf etsen kalplerini talif edemezsin. Allahdır ki kopuklukları bir araya getirir. Allah'tır ki perişaniyetleri sona erdirir. Allah'tır ki yüzdükleri biter. Allah'tır ki en eski şeylerden yepyeni çedik şeyler meydana getirir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzlaştırıyor, rasûl Ekrem uzlaştırıyor. Ansar kardeşlerimin bağ ve bahçesinde çalışacaksınız, belli bir hak kalacaksınız, onların hakkına riayet edecektiniz kendi yurt ve yuvalarınız olacak. Kalpler kırık, sudaklarda acı hüzün, bir teressüm var ama ne olursa olsun artık buna razı oluyorlardı hüzünlü bakışlarla mescidine ve bir dez dağılıyorlardı. Adet Habibilerine bakarken de bu da olmalı mıydı? Der gibi bir bakış atletiyor ve mescitten öyle ayrılıyorlardı. Neydi bu anlayışı meydana getiren husus? Neydi en perişan en sergerdanlardan cihanı fethedecek vahdeti doğuran husus? Neydi dünyanın marsusu meydana getiren inşa eden huzur hiçbir şey? Her şey sende hiçbir şey değil diye kendisini bize anlatan Hazret Allah'ın mesiyeti. İlahi malikül mülküm diyorsun doğru amenna. İlahi malikül mülküm diyorsun doğru amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için asla? Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istiyla, eğer almışsa bir millet bütün bir mülkü bir fervah. Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. Biz buna rağmız, bu bizim ahlıp eymanımız, bunu bir kerecik daha, günahın son noktasına yüklediğimiz hengamda, mücim bir cemaat adına, insanlarına tercüman olarak, en hücrimlerinden biri bulunarak tekrar ilan ve itiraf ediyorum. Beni ve cemaati muhafaz etme ya Rabbi! Ya Rabbi gelecek senemizi bu seneden hayırlı eyle! Gelecek senemizi bu seneden nifleten şafak eyle! Bu sene onun gecesi olsun! Ve daha sonraki sen, öbür senenin şafağı, daha sonraki öbür senenin şafağı meşetine takılalım! Bu tatlı şeyleri izleyelim, hayran ve hayret içinde, senin dehşetli tasarrufun karşısında kendimizden geçelim. seleklemez meleklemez, kamerlemez, seraser alemlenmez olup kendimizden geçelim. Senin dehşet enki tasarrufunu seyredelim. Buna çok arzulu ve iştiyatlıyız. Allah bu arzu ve istiyakımızı harici dünyada, Kudret ve iradenin kitabında dokuz asırda bu kitabın yazıcısı, kalemi katibi bulunan bu millete lütfetmek suretiyle göstersin. Kudret ve iradesinin muhteşem tasarrufuna o kadar susamışız ki hiçbir asik kadehine bu kadar tutamamış, maileme bu kadar yanmamıştır, o kadar yanmış. Şiilen ve Hale kadar tutamış bulunuyoruz. Alla in ve fil Ve ve Allah, Allahın kulları. Allah'ın şerefli kulları, misbetiyle büyük şeref kazanan Allah'ın ibadet. اِبْتَقُوا اللّٰهَ وَاَصِيَهُ Allah'tan çok korkun, çok büyük olan Allah'a karşı çok saygılı olun, cürmünüz kadar saygılı olun, cürmünüz kadar saygılı olun, azameti kadar saygılı olun, nimetleri kadar saygılı olun, nimetlerine ihtiyacınız kadar saygılı olun, iftirakınızı giderme elinde olduğu kadar saygılı olun, ve sizin bu büyük derdin izale olmasına ihtiyacınız kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayetine girin, bütün dertlere derman bu. Maverada aramayı bırakın, kendi içinizde onu bulun, himayetine girin ve ona itaat edin. İnna Allah yemur bilatbi ve l-ihsan ve itaiz al Muhakkak Allah adalet emrediyor. Kur'an ı Kerim'in tarif buyurduğu gibi doktoru yaşamakla, iç dış duruluyla, Habibine konuştuğu gibi. Allahum maje al-serirati min alaniyeti ve asli alaniyatı sözüyle anlatılan. İstikamet anlayışı içinde dost olun. Öyle bir istikamet kazanın. Dışınız içinizden, içiniz dışınızdan daha hayırlı olsun. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapın. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize gahban bulunuyor. Görüp ve bildiğiniz bin hadiseyle size bildiriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla... Yakınlarınıza bir şey vermekle şu ali ve yüksek olan İslamiyetin ufkunuza şah밥 açması, istikametinde mal ve can pazarında servetinizi ve canınızı sarf etmekle sizi emrediyor. Ve yanha'nil fuhşâi vel münkeri vel bagî. Ahlaksızın her çeşitinden gizlisinden ve açığından, büyüğünden ve küçüğünden, dinin emirlerine baş kaldırmanın her çeşidinden, çeşitli telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır haklık yapıyor, sağ düşünesiniz, kendinize gelersiniz bir sürü yalan yanlış yol içinde tek Allah'ın hoşunu dolacağ yol olan sırrı müstakimi bulasınız emni aman içinde cennete dahil olasınız. Amin. Sala, inna salatatanha anil fashai wal munkar, <gülüyor> valladikul Allahi akbar, vallahu ya la mu'matetnaun, sadaqallahu alim.